بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سلء ما من عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سلء ما من عاش في العلم دهورا ودهور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله Diyor İmam Şafi Rahimullah Muhammed ibn Idris El-Muttarebi Bâbun Bâbun veçhûn âkâr Memme yu'addu muhtelifen veleyse indene bi muhtelif Yani bir misal daha İmam Şafi Rahimullah ne diyor? Ardarda arda misaller getiriyor Hangi konuyla alakalı? Nedir konumuz? Bir lafın şu an çeşitli. Yani o olması yani. Evet, evet. Bizim konumuz evet. ne? Ana konu yani. Ana konu ne? Nasıl Nasıl Ya Yok. Nasıl mensuk o? Bir hocam, meseleydi. İlel-ü Hadis hocam. Ha? i̇lel Hadis hocam. İlel-ü Hadis. Tamam ana konu o. Ve ana konu yani aslında aslen kastettiğine İmam Şefir Rahim olan. Il İlel-ü Hadis derken. Hadislerden hocam zahiren bir zıttı gözüküyor ama aslında. aslen. Hı. Hı. Aslen yani o muhalif. yani o. Zahiren hadisler tam birbirlerine muhalif durmaları, bir tezat varmış gibi. Tam zahiren bir tezat varmış gibi. Ama o tezadı o o ihtilaf halini giderebiliyorsun. Ne nasıl giderebiliyorsun? Çünkü Aslında zahiri, şey, batın bir ihtilaf. ihtilaf yok ha. Yani o ihti zahiren ihtilaf halini sebep olmuş olan illetler var. Ayelülü <gülüyor> hadis oradan yani ha. O zahiri ihtilaf halini yani sanki bir ihtilaf varmış gibi onu gösteren batını illetler var. Eğer o illetlere vakıf isen o zaman zahiren ihtilaf olmadığını görebilirsin, anlayabilirsin. Ama eğer o illetlere vakıf değilsen o zaman zahiren bir ihtilafın olduğunu, olduğunu vehmine düşersin. Ve dolayısıyla da yani bu hadisleri terk edersin. Çünkü zahirenin ihtilaflı yani tezat var tezat var dolayısıyla terk ediyorlar. Ha. Ha, dolayısıyla asıl zat yani şimdi bak bu konuda birçok misal getirdi yani biz kaç dersten beri ya bu misalleri uçluyor ve misaller devam edecek. Niye bu kadar bu meseleyi uzatıyor? Ya, Allah. ha bu Rahimallah misalleri niye o kadar ardı ar ar getiriyor? Çünkü aslen ha, ümmetin ihtilafa düştüğü mesele burada tamam aslen ümmetin ihtilafı ihtilafı düştüğü yer burası hadislerin zahirindeki ihtilafları dolayısıyla en muşkil mesele bu yani Kur'an ihtilaflar çok fazla değildir Kur'an'ın zaten yani zahiri ihtilafı söz konusu değil çünkü mütevatirdir dolayısıyla o onda söz konusu değildir var olan bazı ihtilaflarda ya nasih mensuh babından halledebiliyorsun yahut da tevhili var ama hadis meselesi hadiste ha yani zahiren bir ihtilaf düşmüş olması bunda eğer illet yani bu illet ilmine vakıf olmadığın zaman veya bu ihtilafları nasıl çözebileceğini bilmediğin zaman o zaman ilk başvurulan yol daima nedir hadisi terk etmek ha, hadisi terk etmeyi bir şuur bir menheç olarak kabullendiğin zaman o zaman zaten şeriatı kaybetmiştir çünkü şeriatın mebni olduğu nedir Hadisdir yani. Hadis yani yani hadis. Hadis yani şey, ne hadis nedir? Yani sünnet nebevi sünnet bir her şeyden evvel nebevi sünnet nedir? Yani asıl vasfı mübeyyindir. Ha tamam, mübeyyin yani Kur'an'ı beyan. beyan. eden ha mübeyyindir yani. Ha? Asıl vasfı bu. Sünnetin asıl vasfı. E sen şimdi sünneti terk etmeyi bir menheç edinmiş isen, e, o zaman nasıl Kur'an'ı anlayacaksın? Her konuya baştan beri hep onun etrafına dönüp duruyor İmam Şafir rahimullah. Her dolayısıyla bu bahiste bu yani bu bahsi bu kadar uzatıyor. Misalleri getiriyor sana yani bu konuda nasıl bu hadisler zahir bir ihtilaf var ama bu ihtilaf hakiki değil gerçek değil çünkü şu şu yollardan sen bu ihtilafı halledebilirsin ve dikkat edersiniz bu şeylerde İmam Şafir rahimullah yani şeylere başvurmuyor ee, böyle zanni vehmi şeylere başvurmuyor ihtimallerin yani zahirin zahirin oluşturduğu ihtimalleri çözüyor. Yani zahirin oluşturduğu ihtimalleri çözüyor. Dolayısıyla bu da İmam Şafir Rahimullah'ın zaten gücü orada. Ha? Bunun için İmam Şafir Rahimullah Nasir-i Sunne, sünneti rey ehline karşı galip yani gelmesine Allah Azze onu vesile kıldı. Çünkü ispat edebiliyor. O ispat gücüne sahip. Sadece bir Al yani bu vahidir, vahiy iman etmemiz lazım, inanmamız lazım yani. evet. O öyle değil. Ha, vahiy yani ispat edebiliyor, ispat gücüne sahip, akli delilleriyle, işte ilmi deliller, usuli deliller ile ispat edebiliyor. En yani mühim şimdi yine başka bir, uçun ahır. memeyi ördü müxtəlifen, vele is endene müxtəlif. Akbar <gülüyor> Ana Şafii Rəhamullah, Rəhametül Aleyh. رحمة الله عليه قال أخبارنا السفيان بن عيينة محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة المحمود ابن بن لبيت عن رافي بن خديج رضل عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصلاة الفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم حديثي Ha bu sahihdir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki asfiru bi salatil fajr au asfiru bil fajr. فإن ذلك اعظم للاجر. Asfiru yani asfara yani aydınlandı. Isfar yani aydınlık. Asfiru bi salatil fajr o zaman ne manada? Yani sabah namazını. Yani aydınlık olununca kılın aydınlık vaktinde kılın yani. Niçin? Çünkü buna fe inne zalike a'zamu lil ecir. Çünkü bu ecir babından daha büyüktür. Büyük o أخbarına, Uyayna, زهري, ve a'zamu li ucuriikum. Sonra أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري an اوروة an عائشة teradil الله عنها قالت: "Kunnana nisa'u min al-mu'minati yusallina ma'a al sallallahu aleyhi ve sellem Fumma yansarifna hun wa Bu da diğer rivayet bu da sahih bir rivayettir Ayşe ad diyor ki biz mümin kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber sabah namazını kıldık fumma yansarifna sonra çıkarlar ve <gülüyor> hunne mutalaffiatin bi murutihihinn murut yani mırtın, mirtin cem'i mirt ne yani etrafına sardığın doladığın artık yani kumaştan bir hatta biz bugün ne diyor örtü ha, o ne, neydiler yani ne diyorlardı sabah namazdan çıkıyor, çıkıyorlardı ve etrafları örtülüydü dolanmıştı bir şeyle Bez, örtü vesaire Me ya'rifuhunne Ahadun Minergales el Muhim yani burada bilinmezlerdi neden ötürü bilinmezlerdi. Karanlıktan öyle. Gales yani karanlık. Artık yani gecenin son kısmında ve artık günün yani ilk aydınlığın aydınlığın birleştiği zaman vakti ya. O gales. Ama karanlık. Gales yani karanlık. O zaman şimdi bu hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından çıktığında o kadar bir karanlık vardı ki hala kadınlar bilinmiyordu yani. Kadınları ayırt edebilecek bir durumda değildin. O kadar karanlık yani. Oda kara nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayşe Ve sonra yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani mughallasan çıktığı yani namazı, sabah namazını karanlık vaktinde kıldığını kimler rivayet ediyor? Sehel ibn ve Zeyd-i Fâbit ve başkaları diyor. Ha şimdi o zaman yani burada bir ihtilaf var zahiren. Çünkü bir hadise göre, Raf ibn-i hadisine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını ne zaman kılmıştır? İsfar Yani İzfâh da Vaktinde yani aydınlık olduktan sonra. Tabi i̇sf hangi aydınlık da ayrı mesele. Ama aydınlık artık var. O vakitte Esfirû bil fecir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta emir. Sonra ama Ayşe Radulullah'ın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nazm'a nasıl kılmış? Mughallisen kılmıştı. Taglis. Yani karanlık halinde namaza girmiş. Hatta karanlık iken namazdan çıkmış. Yani hem mugallisen namaza girmiş hem de mugallisen namazdan çıkmış. Şimdi bu tabi zahiren bir ihtilaf düştü değil mi? Ayrıca diyor taglisi yani sabah namazını karanlık vaktinde kıldığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karanlık vakti yani ilk vakit mesele o. Hı. İlk vaktinde kıldığı aynı zamanda Sehl-i Buna Sa'at ve Zeyd-i de Sa'abet'ten de ve başkalarından diyor nakledilmiştir. قال الشافي رحمه الله عليه فقال لي قائل يعني بو منازرات المناقشة نحن نرى أن نصفر بالفجر اعتمادا على حديث رافي بن خديج ونزعم أن الفضل في ذلك وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة لذلك كيف يمكن أن bu İsfar hadisini tercih ediyoruz. Onu alıyoruz. İtimaden neye itimat ederek Rafi ibn Hadic hadisine itimat ederek biz İsfar'la amel ediyoruz. Ve nezumu ennel fadlu fi zalike yani fazilet bundadır. Yani ne demek istiyor? Yani evet Tahrisi'yi de kabul ediyoruz lakin biz İsfar'ı alıyoruz. O daha faziletli öyle görüyoruz. Bizim görüşümüz odur. A şimdi ru'en te tara yani demden beri bana anlattığın o diyor. demden beri ihtilaflardan bahsederdik Şafir rahim Rahimallah. Ve sanedena lena idha ihtalafa iki hadis ihtilaf düştüğü zaman uzmun caizen nahuzu bi birisini almamız caizdir. Sen görüşün böyle diyor. O nahnu uddu hadisi ayşe biz bu hadisi ayşe hadisine muhalif bir hadis olarak kabul ediyoruz dolayısıyla yani bu muhalif hadislerden birisiyle amel ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. قال فقلت له ki ona in kana muhalifan li ayşe radıhallanha Eğer öyle diyorsan yani Ayşe hadisine muhalif ise bu Rafi ibn Hatice hadisi o zaman bu bizi ilzam eder neye yani bizi ve seni ilzam eder en sıra ila hadisi Ayşe duna Usman Ayşe hadisini tercih etmemizi gerektirir. Lian asle ma nebni nahnu ve entum alayhi en el ahadise iza ihtalefet lem nethab ila vahidin minha duna gayrihi illa bi sebabin yadullu ala en el ladhi dhahabna ileyhi çünkü senin de ve bizim de kabul ettiğimiz asıl nedir? Eğer bir yani muhalif olan hadisler arasında eğer birisiyle amel edeceksek, onu tercih edeceksek, o zaman onun bir sebebi olması lazım. Ha, yani bir aldığımız, tercih ettiğimiz hadisi de bir sebebe binayen almış olmamız lazım. Terk ettiğimiz hadisi de bir sebebe binayen terk etmiş olmamız lazım. Yoksa sadece ha, bu konuda hadisler muhteliftir ve birbirine muhaliftir. Dolayısıyla biz bundan arasından bize en uygun olanı alalım. Böyle olmaz. Yani senin tercihin bir usule dayanması lazım. Ha, ölçüleri, mazbut olması lazım. Bir şeylere dayanması lazım, sebebi olması lazım. Yoksa öylesine hadisler arasında bana göre bu en güzelidir. Veyahut da benim, benim mizacıma şu hadis en uygun geliyor. Veyahut da ben işte şu hadis ravisini diğer raviden daha çok seviyorum bu hadisi falan falan getirmiş dolayısıyla o bana daha mahbubdur ben onu alıyorum. Bunlar böyle değil. Sebebi olması lazım ha. Sebebi. Dolayısıyla aldığımızı sebebi binayına alırız. Terk ettiğimizde evet. sebebi binayına terk ederiz ha. Bu çok muhim bir mesele. Yani senin çünkü ihtilafa düşülen meseler çoktur. Bazı bahislerde ha bazı çok bahislerde ihtilaflar vardır ama sen o ihtilafları kendi hevana göre kendi nefsine göre ed yani çözemezsin. Belirli bir usûl usulü takip ederek sen çözme mecburiyetindesin. Ha senin de o usul hangisinin daha güçlü olduğuna çünkü ذَهَبَ إِلَيْهِ أَقْوَى مِنَ الَّذِي yani o senin tercih edeceğin hangisi olması lazım daha güçlü olan. O daha güçlü olduğu için onu almalısın. Yani senin mezhebin delile tabi olmak demek budur. Çünkü bu delil daha güçlü. Bu delilden. Dolayısıyla biz bunu alıyoruz. Ve hangi delil güçlü ise ona tabi olma mecburiyetindesin. Evet yani bu delil aslında daha güçlüdür ama şu anda bizim maslahat bunu şöyle gerektiriyor. Evet bu sahi olan budur. Aslı olan budur ama yani eğer bunu uygularsak o zaman bizim için büyük bir yani bir zarar mefsedet hasli olacak. Bu söz kendi zatında doğru değil ha çünkü eğer o delil ki hakikaten dediğin gibi asıl ise güçlü ise o zaman maslat orada. Ha, senin maslatın orada. Yani eğer o mefsedet ise hakikatte o zaman ya senin zannettiğin delil güçlü olan delil değildir veya ama o delil güçlü olmasıyla beraber şeriat yine başka vesileler var etmiştir ki senin maslahatını muhafaza eden ha? yoksa güçlü olan bir delil asla senin mefsedetin olamaz böyle bir şey aslı itibariyle mümkün değil el muhimen burada imam şefa rahimullahın yani bu karşı taraf nasıl anlıyor bak şimdi yani demden beri ihtilaflardan çünkü evvelki ihtilaflar neydi tenavva <gülüyor> oldu. Yani birçok şari o değişik hallerde vazetmiş. etmiş. Sen de o onların arasından birisine yine İmam Şafir Rahimullah belirli ölçülere göre tercih etti. Ama dedik yani sen bunların hepsiyle de amel edebilirsin. Değil mi? Yani tenavvı olduğu zaman hepsiyle amel etmen caizdir. Hatta kimisi onu kendilerine menhece edinmişler. Bazen öyle yapıyorlar. Bazen öyle yapıyorlar. Ha çünkü o da sabit, o da sabit. Ama genelde ulema ne eder? İktisar eder. Yani bir bir e, cinsi, şekli, bir nevini tercih eder. Ondan sonra onun üzerinde devamlı olur. Ama diğerlerini de yapabilirsin derler. Abi beysi yok. Ha şimdi buradaki ihtilafı da böyle zannediyor. Ve diyor ki madem ki o zaman sen diyorsun burada ihtilaf var. Biz çünkü iki hadisi muhalif görüyoruz. O zaman biz bunu tercih ediyoruz. Yani mesele bitti. Ayman Şayf ona diyor ki bu kadar kolay değil mesele. Sadece burada ihtilaf var diye sen istediğini alabilirsin diye bir şey yok. Yine senin aldığın sebebi binayen olması lazım. Terk ettiğinde sebebi binayen olması lazım. peki ile la sebep nedir? قُلْتُ اللّٰهُ اَنْ يَكُونَ اَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ اَشْبَهَ بِكِتَابِ اللّهِ Bu bir. Birincisi neye binayen yani ben şimdi bu iki hadis arasında? Yani iki hadisimiz var. Bir hadis kimin? Raf ibn-i rivayet ettiği hadis. Diğer de, Ayşe, Ayşe hadisi. İki hadis var. Şimdi diyor bu iki hadisten hangisi Allah'ın kitabına daha yakın? Ona bakmamız lazım. Bir, niçin böyle bunu ilk sıraya yerleştiriyor? Çünkü sünnet asli itibari nedir? ha. Yani muhassis olmaktan evvel, mukayyit olmaktan evvel, işte nasih olmaktan evvel nedir sünnet? sünnet. Mubeyyindir. Yani, i̇lk odur. Dolayısıyla ilk derecede ona bakıyor. Diyor ki önce hangi yani hangi hadis Allah'ın kelamına Kur'an'a daha yakındır? O bir sebep. Fe iza kana ashbah kitab Allah tebaraka ve teala kanat fihi'l hangi hadis Allah'ın azze yüce kitabına daha yakın ise o nedir? O hüccettir. Gal hakeden نقول onu kabul ediyor münakış. Kulna yani İmam Şafir rahimeullah. Fe in lam yakun yani eğer Allah Azze ve Celle'nin kitabında yani o hadisi benzeyebileceğimiz, arz edebileceğimiz bir şey yok ise kâne evlâhume yani iki hadisten bina el-ethbete minhume. O zaman neye bakarız? Hangisi daha çok sabit? Ha, iki hadisten hangisi daha çok sabit? İkisi de sahih olabilir. İki hadisin sahih olması ille de aynı güçte sabit olmasını gerektirmez. gerektirmez. Çünkü hadisine kendi zatında sıhhatını Sihatine sahiptir. Kendi zatında ama bazı hadisler var. Ne? Sihat derecesi yani, ha, Evet Yani güçlendirerek sihatine ulaşıyor. Mutabaat ile, ile veyahut da işte ravileriyle vesaire vesaire. Yani onu güçlendiren harici yani bazı sebepler vesilelerle hadis sahih oluyor. Hatta yani kendi zatında sahih olan hadisler Bunlar hepsi aynı derece midir? Değildir değil mi? Değildir. Çünkü biz biz belki bir hadisin ravileri yani şeylerinde çok sıkar ravilerdir. Diğeri de sıkı ravilerdir. Ama onlar daha sıkadır. Daha güvenilirdir. Daha güçlüdür. Vesaire biliyorsunuz yani muhtelif yollar var. Hadislerin üzerinde etkili olan. Dolayısıyla birincisi yani asbata minhuma u bir yani şey ölçü ikisinden daha sabit olan ve zalika nasl olur bu diyor en yekuna man rawah aarafa isnaden wa ashhar bil ilmi wa ahfaz ravi yani bir senedin diğer sened bir hadisin bir hadise, diğer hadise nazarın ravileri daha yani zapti itibariyle ilmi bakım vs. yani şeysi itibariyle umumiyen yani daha güvenilirdir. اَوْ يَكُونَ رَوْيَ الْحَد۪يثُ لَذ۪ي ذَهَبْنَ min مِنْ وَجْهَيْنِ اَوْ اَكْثَرْ وَلَذ۪ي تَرَقْنَ min وَجْهِينَ Sonra bir bir hadisin birden fazla rivayet yolu vardır ama diğer hadisin tek bir rivayet yolu var. İşte bak mesela bizim şimdi hadiste Rafi hadisi sadece Rafi ibn Hadis'ten gelmiştir yani bu isfar. İsfar hadisi. Ama taglis hadisi Ayşe'den geçti. Sehri ben saatten, zekme, thabitten Havannas ibn Malik radı l-anhodan Yani birden fazla sahabeden rivayet edilmiş olan bir olay. Sonra fayakuna l-ektharu awla bilhifze min al-aqal. Au yakuna l-lazi zahabna ilahi eşbaha b-ma'na kitabı ilahi tebarek ve teala o أشبه بما سواه وما من سنن الرسول الله sallallahu aleyhi ve aula bima ya'rifu ehlel ilm sonra başka bir sebepten olabilir Allah'ın aziz kitabına veyahut da Resulullah'ın sünnetine daha yakın olması yani iki hadisin arasından üçüncü bir hadise ikisinden birisi daha yakın daha yakın olması veyahut da o aula bima ya'rifu ehlel ilm yani ilim ehli arasında kabul görmüş olması iki hadis de sahihtir belki ama bir hadisle ulema yani o hadisle amel etmiş. Diğer hadisle değil. O hadisle amel etmiş. veya ama yani onu kabul etmişler. Ha, o hadisi kabul etmişler. Tabi bu yani bunu İmam Şafir Rahim'le çok getiriyor. Ha? Yani ulemanın, ilim ehlinin bir haberle, rivayet amel etmesi. Ve bu hakikaten tabi büyük bir ölçü. Ama... Yani zorunlu olarak ulema bir haberle amel etmiş olması o haberin tercihini gerektirir mi? Zorunlu, gerektirmez. Çünkü yani bu ulema arasında e, mustefat olmuş olan. ille çünkü bu bazen başka sebeplere de dayanıyor olabilir. Yani o bölgede mesela artık yaygınlık kazanmış olan bir mezhep. Veyahut da işte bir görüşün devlet tarafından desteklenip işte or, o tarafta yani o bölgenin uleması arasında yayılması vesaire gibi sebeplerinde de dayanabilir. Dolayısıyla illa da yani bir görüş ya da bir, yani bir hadisin ifade ettiği, delalet ettiği bir hüküm mesela ulema arasında çok yaygınlık kazanmış ise o zaman bu doğru olan budur manasını gelmiyor illa da. Yani bunun misalleri de şeriatta var yani şeyde var ha vakada da var. Ama bu da bir ölçü. Yani bu da bir ölçü. O avdaha, fil kıyas, fil kıyasa mesela, yani, kıyas babını kıyas yönünden daha vazgeçtir. <gülüyor> ve onun üzerinde daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha قال وهكذا نقول واقول اهل العلم. Hazım bu imam Şerif Rahimehûn Şeyh'in netti. İki haber arasında eğer iki haber arasında bir bir muhalefet var ise, o zaman birini tercih etmemizi gerektirecek olan Ölçüler. ha, sebepler ölçüleri zikrediyor. Goltu <gülüyor> dedim ki: "Fe hadisü Aişe eşbehü bi kitabihi tebaraka ve teala." Ha şimdi yani burada zikrettiğini açıyor. Diyor ki birincisi dedik ki yani biz bu hadisi tercih ediyoruz, yani taklis hadisini tercih ediyoruz çünkü Allah'ın aziz kitabına daha, ha, daha daha yakın, o daha çok örtüşüyor Allah'ın kitabıyla daha çok örtüşüyor. Nasıl? Çünkü Allah Azze ve Celle li anallah ve Celle yaqul hafizu ala salawati wa salatil wusta. Faida dhal al waktu fa bil muhafaza al mukaddimul salat. Hafizu ala salawati. Vessaletul Vusta yani Vusta salatul Vusta biliyorsunuz yani ihtilafı ancak namaz oldu kimisine göre Kim? fecir namazıdır. Kav yani ve Rahimullah'ın da tercih etti o fecir namazı. O zaman burada doğrudan Hafilu ala salavat ve salatul yani zaten fecir namazı maksut ama ihtilafla. Ama her hali as salavat lafzını sabah namazı elbette giriyor. O zaman ne Hafilu ala salavat yani o namazları koruyun. koruyun. O zaman diyor ki şimdi ilk vaktinde kılan, ilk vaktinde kılmış, kılan ilk derecede namazını muhafaza etmiş olana giriyor. Çünkü ilkin yani hemen mubaşaran ne diyor? Hemen namazını kılıyor yani vakit girer, girmez hemen namazını kılıyor. Dolayısıyla ilk derecede o muhafaza edenlerin arasına giriyor. Dolayısıyla şimdi ne Kur'an'ın, Kur'an'ın yani hükmettiğine, ilk derecede dahil olduğu, kim yani tagris vaktinde yani o ilk vaktinde kılan. Dolayısıyla diyor yani burada yani tagris hadisi Kur'an'ın, Kur'an'a en yakın. Bir. Sonra sonra şey babından da yani e, ricali babından da e, daha güçlüğün için çünkü o meahadisi Aişe salafetul kullum an sallallahu aleyhi ve sellem çünkü daha çok sahabe o hadisi rivayet etmişler Ya da o manada hadisi rivayet etmişler kim Zeyd ibn Sabit ve Sehr ibn Sa'd ve Enes ibn Malik radıyallahu burada zikretmiyor ama üçüncüsü Enes ibn Malik radıyallahu O zaman yani takriz hadisinde rivayet eden 4 sahabe var yani ya da tağrîsi Sabah namazının ilk vakitte kılınmasını, muhallesen kılınmasını dört sahabe rivayet ediyor ama isfar ederek kılınmasını bir sahabe rivayet ediyor. Bu hadis Ashbehü bir sünnen Nebi sallallahu aleyhi sonra artı Ayşe hadisi diyor. Diğer sünnette gelen haberlere de daha yakın, min hadisi rafi yani daha rafi hadis'le daha yakındır. Nedir bu sünnetler, bahsettiğin sünnetler? Yani hadisler. Kultu, Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evvelul vakti ridvanullah ve ahiruhu Affullah." Bu hadisi getiriyor. Bu hadis aslen, yani bu hadis çok zayıf bir hadis. Hatta bazı bazılarına göre bu hadis uydurmadır. Bu hadis bazılarına göre uydurmadır. Bu lafızla e, İmam Dara Rahimullah sonra El Beyhaki onlar ihraç etmişlerdir. Evvelul vakti ridvanullah ve ahiru afvullah hatta bazı rivayetlerde de ve avsatul vakti rahmetullah diye geliyor. Yani evvel vakti ridvanullah ve ahiru afvullah <gülüyor> ama burada tip notta İmam Tirmizi Rahimullah'ın ihraç ettiği lafızı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 Sonra fil babi an Ali ve ibn ve Aişe ve yine bu 4 hadis 4 e, sahabeden de yine bu manada hadis gelmiştir diyor ama senedinde Yakub ibnül Velid el Medeni var bu da yani zayıf bir ravidir hatta bazıları yalancı demişlerdir. İmam Ahmed rahimullah onu yalancı diyor açık. İmam Ebu Hatim de rahimullah onun için yalan söylediğini söylüyor. Hatta birçoğu onun için metruk der yani. Yani zayıf bir ravi şüphesiz. Dolayısıyla bu senetle elbette bu hadis yani hüccet değildir. Darakutni İmam Darakutni ve Beyhaki de bu hadisi başka yollardan rivayet ediyorlar. Onların o senetler daha da beter. Ama daha da çok. Yani Darakutni'nin senedinde alınma üç tane yalancılık itham edilen ravi var. Yani umumen hadis nedir çok zayıftır yani dolayısıyla hüccet değil. Ha İmam Şafii artık yani bu hadisi burada hüccet yani deli, hüccet olarak getiriyor çünkü bununla ihticac ediyor. Hatta yani kale Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi vesellem nispetinde cezme diyor, Artık Allah'a alem yani İmam Şafii rahimeullah belki bu hadisin yani birden fazla sahabe tarafından nakledilmiş olmasından ötürümüyor. Hatta Allah alim yani el muhim o yani aslında bu hadis İhticat edilecek bir hadis değil. Ama o deli getiriyor ve diyor ki وَهُوَ لَا يُؤْثِرُ عَلَى رِضْوَانِ اللّٰهِ <شَيَة> Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını elbette hiçbir şeyi tercih etmez. Onun önüne geçirmez. Dolayısıyla eğer اَوَّلُوَ الْوَقْدِ رِضْوَانُ اللّٰهِ Eğer ilk vakit Allah'ın rızası oradaysa o zaman elbette ne edecektir? Namazı ilk vakitte kılacaktır. Bir. Sonra, ve afvu la yehtemilu illa Yani hadis şey, yani zayıf ve hüccet değildir. Lakin İmam Şafir Rahimullah'ın istidlal ne bakmanız lazım. Yani nasıl yani delilleri hemen hazır ediyor ve nasıl delillerden yani ki görüşü istinbat edebiliyor ve karşı tarafa yani nasıl izah edebiliyor yani onu ondan istifade etmeniz lazım. Ama. Şimdi bu hadiste nasıl, ne çıkarıyor? Birincisi diyor, eğer ilk vakit Allah'ın rızasıysa, o zaman Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla Allah'ın rızasına bir şey tercih etmez. Dolayısıyla muhakkak ne diyecektir? Sabah namazını daima ilk vaktinde korumaya çalışacaktır. Sonra hadisin ikinci kısmı, وَاَخِرُ وَاَفْوَ اللّٰهِ Diyor ki, وَالْعَفْوُ لَا يَحْتَمُلْ اِلَّا مَعَنَيْنِ İki mânaya gelir, afu. Ya afu an, an taksir, ya taksirin bağışlanması, bir kusur işlenildi. O kusurun bağışlanması, o teosya bir genişlik, yani affetti ne manada yani size takviy tesil manası, yani size genişlik tamam. a, tanıması, bu iki manaya gelir diyor. O teosya tuşbuhun yakun el fadlo fi gayriha. E Peki, şimdi genişlik, genişlik şimdi iki hal var, yani bir ilk vakit bir sonraki vakit var, bir de bir de hatta orta vakit var. O zaman o teosya ne ne ne ne sağlıyor demek ki o zaman ondan sonraki yani ondan onun haricindeki haller daha faziletli olduğunu ifade ediyor. Çünkü o o zikredilmiş olanı son vakit mesela ahiruhu o afundur. O da tevsiye genişliktir, bir tesildir. O da ne ifade ediyor? O zaman diğer vakit daha faziletli olması lazım. Tamam? İzlem yuğmuru terk etmek. Oğlunun genişliği ile ilgili olarak, o genişliği ile ilgili olarak, o diğer, ha, o genişliği yani o genişliği ile ilgili o genişliği ile o genişliği ile o genişliği ile o genişliği ile ilgili olarak, o genişliği ile ilgili o genişliği ile ilgili olarak, o genişliği ile o بو قلت إذا لم يؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن يصلي فيه وفي غيره قبله وفالفضل في التقديم وزمن مواقق فازلتنا المصير الآزم تقديم دول مصير الآزم والتخير تقسير موسع takhir nedir? Evet caizdir. Yani Allah azze ve celle o bir, bir takfif, bir bağışlama yani getirmiştir. Ama o taksir şey manada değil yani bir günah işleme değil yani Allah azze ve genişletmiştir. Ama onu ispat ettiğin zaman yani bunu bir tevsiye olduğunu ispat ettiğin zaman o zaman ne ispat ediyorsun diyor? Takdimin daha faziletli olduğunu. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla takdimi terk etmeyecektir. Veyahut da yani takdimi korumaya çalışacaktır ilk vakte kümm. Ve Bu hadis sahihdir ha. Yani bu hadis sahih hadis. Belev ki bazıları taddif etse de Çünkü senedinde Abdullah Hal ibn Amr el Umari var. Rahimullah. O da biliyorsunuz hakkında Abdullah ibn Amr el-Omer yani ha? Hakkında konuşuluyor ama Hakkında konuşuluyor, yani tenkit ediliyor El-Mukebber, Abdüla el-Mukebber Zayıftır, El-Musaggar Yani Ubeydullah Yani Sikadır ama Kardeşi Abdullah El-Mukebber rivayette Musaggardır Ama El-Musaggar da Rivayette Mukebberdir yani Ubeydullah ihtilafsız sikadır ama Abdullah ibn Umar el Amari yani tadif edenler var yani hakkında konuşulmuş. O senedte olduğu için hadisi şeydenler var ama bu hadisi sikar raviler yani sahih senetle İmam İbn Huzeyme'de sonra İmam İbn Hibban'da hatta İmam Hakim de ihraj ediyorlar. Hadis sahih yani inşallah. Eyyu'l a'mali afdal faqali salatu fi awwali O zaman bu hadiste onu destekliyor diyor. Bu hadiste yani tağlis hadisini destekliyor, Ayşe hadisini destekliyor yani. Wa hu la yad'u mawdi' al yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette daha faziletli olan ha tövakti te terk etmeyecektir. Ve illa bihi ancak onu emredecektir ve o ki elbette bu aula min da malum bunu kimse inkar etmez yani insan beşer meşguldür hacetleri var işi oluyor hasta oluyor vesaire vesaire elbette yani vakit girer girmez ilk vakte kılmış olan yani en he, çünkü üzerinden düşmüş yani üzerinden talep edilen o emiri yerine getirmiş olacak. Dolayısıyla bu elbette en faziletli olandır. Yani bir an evvel Allah'ın aziz ve senden talep ettiğini yerine getirmek. Bu daha üstündür. Dolayısıyla bu manada daha üstünü yapmış olacak. Bir. İkincisi elbette bu manada işte Hafizu ara Saravati hitabına da إنتزع جرندل بنار ولجك. قال وأين هو منك من الكتاب؟ قلت قال الله تعالى فحافظ على صلوات وصلاة الوسطاء. ومن قدم الصلاة في أول الوقت كان أول بالمحافظة عليها ممن أخرها من أول الوقت. وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوع به يؤمرون بالتعجيب تأجيله إذا أمكن. لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والأيل التي التي لا تجهله الأقول وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر واثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبتون ثم يستطيعون يعني أي شهاده دي يستطيعون ديار مسلنا دير يعني هو باشك صحابة لردن دي دير kimlerden? Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman, Ali ya zaten yani bunlardan sabitse o zaman zaten bu hani sahih görüşe göre zaten hüccettir. Ve Hulefa Raşidin eğer bir konuda ittifak etmişlerse o zaman bu sahih görüşe göre hüccettir yani. Ve ya burada Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Hulefa Raşidin ne diyorlar? İlk vakit takdim yani namazı ilk vakitte kılıyorlar, sabit. O zaman bu hüccettir. Artı Aynı zamanda İbn Mesud ve Ebu Musa el Eş'ari annas Malik ve başkaları böyle yaptıkları sabittir diyor. Galeh şefu rahmetullahi aleyh dedi ki yani bu münazır "Fe ve ve ve minha bi Yani onlar namaza mughallis tağris yani gales vaktine girdiler. Sonra da İsfar vaktinin namazdan çıktılar. Çünkü diyor, çünkü ona kıraatı uzatıyorlardı. Kıraatı uzattıkları için. فَقُلْتُ لَهُ قَدْ اَطَالُوا الْقِرَعَةِ وَاَوْجَزُوهَا Yani uzattılar da kısattılar da. Değil mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzattığı da sabittir ki aslı oydu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslı itibari sabah namazını kıraatı uzatırdı. Yani 60 ile 100 ayet arası uzatırdı. Ama bazen de Kısa tutardı, hafif kılardı. Yani şey gibi Zilzel suresiyle, e, Felakna sureleriyle yani o kadar kısa. Ne mesela tuttuğu da vardı sabah namazını. İkisi de vardı diyor. Ve el vaktu fedduhul ile fil hurucu mine salah. Sonra ayrı mesele. Bizim ihtilaf mevzumuz nedir ki? Bizim ihtilaf mevzumuz namazdan çıkma değil ki. Girme. <gülüyor> Girme. Konuştuğumuz yani tartı o da çok muhim bir mesele ha yani o yani şeyde münazarada ve e, bu e, konuşulduğu zaman tartışıldığı zaman yani ilmi tartışmalarda ilk önce ne yapman lazım önce bir ha, önce bir konuyu bir tahdid etmen lazım yani bizim tartıştığımız konu nedir şimdi bizim konumuz <gülüyor> namazın ne zaman çıkacağı değil ki ha, ne zaman çıkılacak o biz onu tartışmıyoruz ne zaman namaza gireceksin Tartışılan mevzu o. Dolayısıyla bizim burada yani bunların e, isfar halinde namazdan çıkmaları bizim mahallimizde bir şey ifade etmiyor. O kulum dâhle mugalîsen, o haraja Rasûlû Rasûm minha mugalîsen, fa kâlifte lâdhihu aûla bikâ antacira ilayhim min mithâbte an Rasûlû Lâsallâsan, wa kâliftehum fa girer dahil فيها musfiran ve çıkar منها musfiran ve Yani sen şimdi nesin? dediğin, Yani sen diyorsun ki namaza musfiran girecek ve musfiran çıkacak ve kıraati de bundan ötürü ne edecek? Kısalta kısa tutacak yani. Çünkü zaten senin aydınlık halini aydınlık haline demek yani güneş doğmadan evvel kısa bir vakit önce namaza başlayacak. E, zaman, nasıl yani namazı uzatması mümkün zaten söz konusu değil yani kraliye de kısa tutacak ki nama vakit çıkmadan evvel güneş doğmadan evvel namazı bitirmiş olsun ve hakikaten de işte hanefiler nasıl kılıyorlar namazı sabah namazının takriben güneş doğmadan bir yani bazı yerlerde 15 dakika önce 20 dakika önce yarım saat yani belki iyi hal o yani artık iyice aydınlık yayılmış o zaman sabah namazına e, ne kadar vakit kalacak ki, ne kadar namazı uzatabilirsin ki? O zaman şimdi bütün bunlara muhalif düştün yani aslen. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhallis'in namaza girdiği sabit, sana kıraatı uzattığı sabit, hatta e, ikinci fecirle e, ikamet arasında ne kadar 50 ayetlik kadar bir vakit olurdu diye rivayetler vardır. 50 ayet okuyabilecekken yani 50 ayet ne kadar belki bir 15 dakika belki 20 dakika değil mi? Onların işte sabah namazı sabah namazını hafif tutardı ondan sonra ne derdi sağ tarafını doğru uzanırdı yani sen şimdi bunların hepsini ne zaman nasıl nasıl yapacaksın yani yani düşün sen o e, güneşte olmadan yarım saat önce namaza duracaksan. Yani bu, bunlar yani şimdi senin şeysine göre tabii ve mevsimine göre yarım saatlik, bir saatlik bir zamanı almaz elbette. Yani el muhim şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığında muhakkak ne ediyordu elbette? Sabah namazını girmesi belki bir yani ezanla kamet arasında 20 dakika takriben bir vakit geçmiştir. E ondan sonra bir 60 yüz ayet arasında okuyabilir, okuyacak kadar bir vakit elbette yani namazdan çıktığında aydınlık olacaktır. Ha? Aydınlık olmuş olacaktır. Ama sen şimdi dersen ki yani o aydınlıktan namaza geleceksin sonra aydınlıktan çıkacaksın. O zaman bütün hepsini bunlara muhalefetmiş olacaksın diyor. فَخَالَفْتَهُمْ فِى الدُّخُولِ وَمُحْتَجَجْتَ بِهِ مِنْ طُولِ الْقِرَاءَ ve yani senin burada deli getirdiğin kıratı uzattıklarını vesaire sen kendi içinde muhalif oldun ha قال الشافعي رحمه الله عليه فقال اف تعد خبر رافي ان يخالف خبر عائشه eşin yani burada bir muhalifeti kabul ediyor musun muhalif sayıyor musun فقلت لا قلت له لا Şimdi yani münakkaş diyor ki, peki ne yani senin için, Rafi hadisine, Ayşe hadisine muhalif saymıyor musun? Muhalefet yok mu? Çünkü muhalefet kabul ederse, bu sefer yine diyecek ki, işte biz de onu kabul et tercih ediyoruz. <gülüyor> diyor ki, Muşefe Rahim yok, bir muhalefet yok. فقال فبي اي hangi yönden, فبي اي واج فبي اي واجن يوافقه hangi yönden hadisler <gülüyor> yani birbirine muvaffıktır? Fakulltude dimki, inn Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, lama hatta nasa, ala takdimı sala, fa axbırıbılfazlı fiha, ihtimala, an ykone minı rağbina, men ykdimuha, qabla fajr el, akr. Ha, şu ihtimal var diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, ilk vaktin faziletini insanları beyan ettikten sonra bazıları netmiş ne olabilir. Yani rağbetlerinin ötürü belki fajr el yani son sâdık. fecir fajrı sadık girmeden evvel belki a, acilen namazı kılmak istemişlerdir. Dolayısıyla onlara fakale esfiru bil fecir. yani hatta yetebeyn el fecru el akhiru mu'teridan. Mu'teridan yani artık ufukta yayılmış. Yani o ufukta yayılmış olan vakti bekleyin. Yani o manada esfiru. Sabahı aydınlatın. Çünkü fecir ikidir. فَجْرُ الْاوَّلْ وَفَجْرُ الْاٰخِرِ yani فَجْرُ الْكَذِبِ وَالْفَجْرُ الْصَادِقِ Bundan ötürü buna muhtemeldir diyor. Onun için esfirû bil fecir demiştir diyor. Yani bu şekilde ne diyor Ümum Şefir Rahimullah? İki hadisi cem ediyor. Düşmeler. Ve cem durumu varsa o zaman cem daima nedir? Evladır ha? Evladır. İyi ceme gidebiliyorsan cem, e cem etme ama Burada bir cem yolu daha var ki Allah alım daha uygun. O da nedir? Yani esfiru bil fecir. Resulullah yani maksut olan nedir? Yani namaza mugallisen girin ama kıraati uzatarak namazdan ha, mosferen çıkın. Esfar, yani aydınlık artık. Yani ne manada? Esfiru bisalatı zaten yani o lafızları esfiru bisalatı fecir. Yani sabah namazını aydınlatın. Ne manada? Yani e, sabahın ilk vaktinde karanlıkta namaza durun. Sonra da rahatı uzatarak namazan çıkışınız ne olsun yani aydınlık vaktinde olsun. Ki bu yani İmam i̇bn Rahimullah bu şekilde cemen diyor. Çünkü aslında burada şöyle itiraz edebilirsin eğer dersin çünkü İmam Şafir Rahimullah burada fecri hangi fecirle ee, mana veriyor? Fecri ahir yani fecir sadiq ile ama hadisin şimdi zahirine göre Esfiru bil fecir Fe inne zelike a'zamu Lel ecir Yani a'zamu lel ecir O zaman a'zamu yani Taflir sigasının yani daha Değil mi? Daha Daha büyük yani. Ecir bakımından Sizin için daha büyük. Yani şimdi o fecirde Hangi fecir? Esfiru bil fecir Yani fecir mu'tarit. Yani o yaygın Yayılmış olan fecir. Eğer o Daha büyük ise ecirde o zaman Bundan ne anlarsın? Bunun mefhumu ne? Az o yani. zaman diğeri yani eveli ecirde daha az. O zaman netmiş ne oluyorsun yani o fecrül evvel vaktindeki namazı da saymış, oluyor. saymış ispat etmiş oluyorsun. Hadisin zahirine göre. Dolayısıyla yani bu şekilde yani bu cema böyle itiraz edebilirsin. Daha şey olan yani bütün umumen bütün delillere baktığın zaman çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve daha çok sabit olan nedir? Veyahut da sabit olan nedir? Mugallisen sabah namazına girmesi ye, ye. ve mosferen çıktığı. Ha, bu asıl olan bu. Ama bazen Resulullah Sallallahu <gülüyor> Aleyhi Vesselam Mugallisen girmiş, Mugallisen de çıkmış. çıkmıştır. Kratı takvif etmiştir. Ya çocuklardan ötürü ya hasta vardı. veya tabi e, hacetten ötürü yani sefer halinde vesaire. Ama asıl olan nedir? Kratı uzatmış olması. O da ister istemez uzun bir vaktin geçmesini, yani getiri e, gerektiriyor ve namazdan yani geç başlamış olması mümkün değil. Geç başlamış olması mümkün değil yani. Muhakkak erken başlayıp ondan sonra da namazı uzattığı için yani aydınlıktan sonra aydın olduktan sonra çıkmış olması gerekiyor. Dolayısıyla umûmen baktığınız zaman umûmen delilleri bapta en yani en e, racih ya yani en doğru olan, sahih olan cem Allah'ın böyle yani burası esfiru bisalatül fejir fajr da esfiru bil fajr manası yani namazın ilk vakitinde başlanması ama yani kıraatı uzatarak namazdan yani aydınlık halinde vaktinde çıkmak. Qal dedi ki efehtemlu me'len gayra zelik peki başka manaya muhtemel değil midir? Ya var mıdır? Başka ihtimal kultu na'an var. Yahtemlu me kultu. Senin dediğine de muhtemeldir. Esfiru bil fajr. Senin dediğine muhtemeldir yani. Bak burada yine İmam Şahif-i Rahim olan ya Bu selefi menhecin esası yani zahirilik. Ne mana zahirilik? Yani zahiri mesele manasına değil. Ama o lafızın zahirini muhafaza etmek. Çünkü Allah'ın kelamı veya da Resulullah'ın kelamıdır. Ve şari konuşurken abes konuşmaz veyahut da yani o lafızları kullanırken bilerek, kastederek kullanmıştır. Yoksa insanları aldatmak için bunu söyledik ama asıl bunu kastediyorduk. Değil. Asıl olan bu ha. Elbette yer başka bir şey kastetmişse ona işaret etmiştir ve onu beyan etmiştir. Dolayısıyla elbette yani ne için ne diyor bak? Yahtemilu ma qultu ve ma baynema qulna ve Yani benim ve senin dedin arasında o diğer ihtimalleri de açık. Evet olabilir yani çünkü ne? Ve kullu ma'nen yaqaw alayhi ismu İsfar isminin bütün o mana ihtimallerine daha esfiru bil fecir. Esfiru. Esfiru da nedir yani? Aydınlatın yani. Yani şimdi o aydınlık ne zamandan başlıyor? Aydınlık aslen işte o artık ufukta. O aydınlık başlamasıyla o da aydınlık diyebilirsin. Bak şimdi ufukta aydınlık yayılmaya başladı. El mu i mu'thariz. zaten o. Yayılmaya başladı. Ona da isfar diyebilirsin. Daha sonra artık aydınlık iyice yani ufuktan yükselmiş yani semaya doğru gittiği onu da aydınlık diyebilirsin. Semaya doldurdu onu da aydınlık diyebilirsin. Güneş vakti yani güneşin doğuşuna yakın bir zamanda iyice artık ortaklık aydınlık Ona da isfar diyebilirsin. Ya bütün bunların da muhtemeldir. Ama mesele şimdi bunların hepsi muhtemel olduğu için hepsi şimdi doğru mu? Hayır. Tamam mesela şimdi bunların hepsi muhtemel olduğu için hepsi doğru değil. Sen kendi kafana göre ya bana göre ben bu güneş doğmadan evvelki vakti alıyorum. Diyemezsin. Ha. Çünkü işte diğer şeriatın şeriatın getirdiği, Resulullah aslasının yaptığı, söylediği o diğer deliller var. Sen yine onlara binaen en doğrusunu bulma. Yani o ihtimaller arasında Allah'ın azacının muradına isabet edecek olan veyahut en çok, en yakın isabet edecek olanı tercih etme mecburiyetindesin. Dolayısıyla yani İmam Şahf Rahimullah'ın hani tahsil ettiği hadis ehli menhecinin hani esası nedir Yahsebul insanım en YouTube <gülüyor> raka bu bu şeyin hadis ehrimezhebenin en esasi en esası, esası unsurlarından birisi asla sen hiçbir halde ne olursa olsun hal ne olursa olsun sen kendi haline bırakılmadın. Sen her halde netme ne mecburiyetindesin Allah'ın azıcın iradesine isabet etme mecburiyetindesin emirler nehirleri arama mecburiyetindesin o zaman bu bahiste de ihtimal var, isfar, Birçok mana ihtimali var. Lakin o mana ihtimallerin arasından bir tanesi en güçlü oluyor, akva oluyor. Niye bilen akva oluyor? Yani, diğer deliller abine. قال فما جعل معنىكم أولى Yani mana kum kum siz, siz hadisçiler. Ma'anana ne kim reyli. Bunu neye göre şey daha güçlü kılıyor? <gülüyor> Kultu bi mevassaf tulek men Demden beri, demden beri zikrettiğim delillerden ötürü. Wa bi enne an-nabiyye sallallahu huma fajran. Sonra tabi destekleyen ne? Çünkü fecil ikidir. Fe emme allazi ke kennehu dhanabu sirhan yani sirhan. Ve da kimisi yani asat diyor yani kurt kurdun kuyruğu gibi olan fe la yuhillu şey'en ve la yuharrimu. وأما الفجر المطرد يعني أعتقد إياه المشؤولا فجر ندر فيحل الصلاة ويحرم الطعام يعني على من أراضي الصيام يعني بغضا فجر الكاذب وفجر الصادق <تصفيق> <تصفيق> تمام ثم أخبار ربي أن قال أخبارنا محمد بن الريس يعني شافر رحم الله قال أخبارنا سفيان عن الزهري أن أطا عن أطا بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضل عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائت أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة يعني مراحيت جمع مرحات قَدْ بُيِّنَتْ قِبِلَ الْقِبْلَ فَنَنْحَرِفُوا وَنَسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ Hadis e, diye Ebu Eyüp Anhu Resulullah s.a.m. şöyle buyurmuştur لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةُ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا Ne kıbleye doğru ne önünüzü verin kıble ne de arkanızı çevirin yani ya büyük ya da küçük hacetten ötürü. Walakin ne'din şariquhu ov yani doğu batıya yönelin yani kıbleden şeyiniz yüzül kıbleden diğer yönlere kendinizi çevirin. Hasuna abu yupradul anhu ki Şam'a vardığımızda baktık ki merhat yani mrahit tuvaletler ne edilmiş Kıble yönüne bina edilmiş, yapılmış. Biz de ne ettik diyor. Bunun ötürü yani yüz, şeyimizi, cihetimizi döndük yani e, tuvaletlerden ve nestağfirullah. Allah'a da istiğfar ettik. Tabi aslen burada Allah subhanahu wa teala işlenmiş bir, bir masiyette yok ki istiğfar gerektiren ama Allah'a da burada şey işaret var. Yani Ebu Eyyub en azından öyle anladı. Ee, burada ist, yani kıblenin istikbar e, nehyine yani ta'zimen yani Allah subhanahu ve teala ta kıbleye ta'zimen yani emredildiğine ötürü yani bu hal böyle olduğu için yani bunlar ne? kıbleye doğru yapmışlar tuvaletleri. Dolayısıyla kıbleye doğru haceti oturuyorlar. Buna ötürü yani o iş umumen ha yani o insanın işledikleri o edepsizlikten ötürü Allah subhanahu ve teala istiğfar ediyor. اخبرنا مالك ان يحيى ابن سعيد ان محمد يحي بن يحيى ابن حبان عن عمي هي واسئ ابن حبان عن عبد الله بن أمر, ابن عمر رضي الله عنهما ان انه كان يقول ان اناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلته ولا بيت المقدس insanlar şöyle diyorlar İbn anhuma için yani gidermek için çöktüğünüz vakit ne edin kıbleye ne, kı ne kıbleye doğru ne de beytül makdis'e doğru çökmeyin yönünüz yani o doğru olmasın kıbleye doğru veyahut da beytül makdis çünkü Be beytül makdis nedir tam kıblenin zıt yönünde beytül makdis'i yöneldiğin zaman o zaman ne edeceksin kabeye arkana almış olacaksın kabeye döndüğün zaman zaten dönmüş olacaksın beytül makdis arkasına arkana almış olacaksın ve beytül makdis de nedir ilk kıbledir doğalys o da buna dahil o da kıbledir yani Şimdi Abdullah ibn Amr adlı anı diyor ki lâ kâdir taqiyetu ala zâhri beitin lâna yani hafsa adlı anharenin beyti, evi onun çatısına çıktım diyor faraytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala labi nateyni labi nateyn yani labi şeydir kerpiç tuğla tarzı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lebine teyni yani ki kerpiç üzerine çıkmış. Müstakbilen bilen beytil makdisili haceti yani hacetini gideriyor ve e, beytil makdis'e doğru çökmüş. Tam beytil makdis'e doğru çökmüş. Yani burada İbn-i Omar radül elbette elbette yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözetlemek için değil. Ama yani bir hacetten ötürü dama çıkmış. Orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yani Beytül Makdis'e doğru haceti için oturduğunu çöktüğünü görmüş. Kalafshafe Yüreği Allah'a, adab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beyne zahraneyi, vahm Arab, yani Araplara, la mûteselatin lâm, ou l'aktherin fi manazilhüm, fahtemel adabuhu lham mânayin." Yani Wuzun Elbette Araplar, yani asliye ve bir topluluk olmasa bile Arapların Ekser'in evinde yani tuvalet, banyo vesaire e, şeyler yoktu. Vasait ha, yoktu. Hacetlerini ne diyorlardı? Yani dışarıda e, görüyorlardı ve şu anda hala yani Arapların arasında çok yaygındır ve sadece Araplar değil yani bu yani bedevi yani kırsal hayatı e, hayatı yaygın olan ülkelerde hala böyledir yani ve bu Velev ki ev sahibi olmuş olsalar da hani bu neticede bir, hani bir kültür olduğu için, kültürleşmiş olduğu için yani artık yani velev ki ev sahibi olsa da yine hacetlerini dışarıda gideriyor. Mesela yani Pakistan'da hala, Veziristan'da hala ev yaptırmış adam ama erkekler hacetini dışarıda gideriyor, tarlaya gidiyor yani. Tuvalet olsa da onu ev halkı kullanıyor, yani kadınlar kullanıyor ama erkekler dışarıda yine hallediyor işini hala yani şu zamandala da. Nasıl yani bu yani o topluluklarda bir kültür meselesi ha, dolayısıyla e, bu yani Rasulullah'ım onları edep he, yani tedib etmiştir ted yani adab öğretmiştir ve bunun da diyor iki manas olabilir ahduhumu <gülüyor> ennhum İnne me kanu yadhhabuna li hawaicihim fi sahra'a onlar hajatler için sahraya çıkarlardı fa emarhum an la yastakbilu kiblete ve li sahra yani sahranın genişliğinin ötürü yani çünkü o sahrada yani o sahra seni kıbleye doğru oturmaya veyahut da kıblenin ters yönüne doğru oturmaya çökmeye zorlamıyor çünkü sahra geniş yani Tam geniş. Dolayısıyla sen o geniş alanda yani diğer yönlere çökebilirsin. Tamam. Burası İmam Şafir Rahimullah. Bundan ötürü nehyetmiştir. Yani yine ta'zimen elbette. Aslı o. Yani Allah subhanahu ve teala ve kıbleye ta'zimen. Lakin niye sahrada nehyetmiştir diyor. Çünkü sahra seni yani kıbleye doğru çökmeyi zorlamaz. Dolayısıyla orada nehi gelmiş. Ama şeyin zıttına mesela evlerde, ev ev yaparken belki senin tuvaletin, yani tuvaleti sen kıble yönü yerleştirme mecburiyetine kalabilirsin. Çünkü başka imkanların yok, genişlik yok yani. O genişlik olmadığı için, dolayısıyla orada belki ona zor, yani ona mecbur kalabilirsin. Ama burada böyle bir, böyle bir, yani bir darlık, bir zorluk yoktur. Dolayısıyla, emretmiştir li saati sahara ve hafifetil mu'neti mu alehim mu'ne yani el mauna yani şiddet <gülüyor> ama şakkat ayva yani hafif tahfif için böyle yapmıştır li saati madahibih madahib mذاheb ta buradan ne yani gittiyya. ha gittiyya. An aynıta istabalı yani o istedbarı, ihtiyaç insanı, min gaitine ve boyun. Ve olmuyor. Merfak. İstabalı kiblete, istedbarı. Osa. Onlar. Onlar. Onlar. Yani insanın yardım için yardımına vesile olan alet umumen ama murfak nerede yani ev şeyisine ne kullanıyor? Yani o banyo, mutfak gibi şeylerin insanın halini, vaziyetini kolaylaştıran, kolaylaştırmasına yardımcı olan vesilelere. Eee dolayısıyla velem yekun lahu marfaqun fi istiqbalı qabluhu vel istidbarıhi awsa alehim min tuqi zalik Bundan kendisini koruması için Sahra, sahra geniştir. genişdir. Sahra'nın genişliği yani dolayısıyla yani böyle yardımcı bir aletlere falan yani o ona ihtiyaç duymadığı için hani ev halinde sen e, hacetini gidermek için bir yere muhtaçsın. Mesela ev içerisinde, evin içinde herhangi bir yere sen ihtiyacını gideremezsin. Sadece mesela ihtiyaç gidermek bir, bir de ikincisi yani onun temizlenmesi lazım, o su akıp gitmesi lazım, artı insanların gözlerinin uzak duru, yani kapalı olması lazım. Ha? Yani o vesileler ev halinde lazım. Yani setredilmiş, etrafı duvarla çevirilmiş vesaire, işte su akarı olan vesaire öyle bir vesileye muhtaçsın sen, vasıtaya muhtaçsın ev halinde. Lakin... Sahra'da buna muhtaç değilsin çünkü geniş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve yani sahra'da sadece demiştir ki yani kıbleye doğru ve arkanız vererek çökmeyin. Yani burada nereye çıkmak istiyor tabi Muhammed rahimullah? yani burada sahra ile ha, menzil arasında fark var yani oraya varmak istiyor. Wa katira ma yakunu zahibuna fi tilka diğeri ستر عورت an yani e, bu durumlarda tabii insan yani, hacet giderdiği zaman elbette ne? yani avretini satıramıyor tabi ki yani, hacet giderirken e, ne diyor bu sure yarauratihim mukbiline umdurine izteqbelu'l kıble yani kıble yöneldiği zaman ve kıble yönelerek çöktüğü zaman o zaman avretin elbette açık olacak e, kıbleye doğru çöktüğün zaman o zaman kıbleye doğru namaz kılan senin avretin görebilecek veyahut da sen arkanı verdiğin zaman hatta senin yani mukbulen ön tarafından görebilecek. Dolayısıyla bu hallerin yani vaki olmaması için bundan yani korunması için insanın korunabilmesi için kıbleyi doğru veyahut da arkasına vererek çökmeyi nehyetmiştir diyor. فَأُمِرُوا بِاَنْ يُكْرِمُوا قِبْلَةَ اللّٰهِ تَعَالَى وَيَسْتُرُوا الْاَوْرَاتِ مِنْ مُسَلِّنْ اِنْ صَلَّ حَيْثُ يَرَاهُمْ وَهَذَا الْمَعَنَى أَشْبَهُ مَعَنِيهِ وَاللّٰهُ عَالَمْ Yani diyor ki, o şah tercih ettiği, bundan ötürü bu nehil gelmiştir. Yani şey olan özet olarak çünkü ne etmiştir? Allah'ın azı kıblesini tazim etmeyi, emredilmiş emre olunmuş, yani emredilmiş emre emredilmişlerdir. Ve insan kıble yönünde çöktüğü zaman o zaman namaz kılan kıbleye doğru namaz kılacağını ötürü yani onu görecektir. Ha? Ve o, bu bunu bu hali bu hali engelleme için yani bu halin vaki olmaması için diyor. Kıbleye doğru veyahut da kıbleye arkasına vererek çökmeyi nehyetmiştir Sahra'da. Sahra'da. حسونت يرثمو قد يحتملو أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائة أو بول لئلا يتغوض ويبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو يكون من ورائها آذن للمصلين إليها. هبور يعني قبلة يعني كناية كناية يعني كناية يعني, يعني Kübле edilmiş olan yer, ha nasıl? Gâıt aslen nedir? Ha ayo, aslen yani Arapların yani şey için hac için gittikleri o geniş yani e, alçak çökü, çökülmüş yani çökmüş yani yer aslında gâıt, on hafet olana yer aslen. Ama Oradan yani hep Arap oraya gittiği için yani böyle yerler kullandığı için tercih ettiği için artık o yerin ismini ne etmiştir? Artık o şeye kinaye kullanmıştır. Büyük haceti gidermeyi artık şuraya gidermeyi kinaye kullanma. Aynı bunun gibi yani kıble yani kinaye manı nerede yani sahra'da yani namaz kılınan yer. İşte nedir bir taştır mesela. Hani sütredin diye sütredindiği bir taştır veyahut da bir ağaçtır veyahut da yani sütredindiği bir yerdir. Ha, o kıble manasında. Yani kıbleyi ifade edin, kıbleyi gösterin ve namaz kılanların kendisine doğru namaza durdukları kıble. Ha. Ha, böyle böyle şey yani bu manada yani onu istikvalü istidbar etmeyin. Yani orayı kirletmeyin. Bu manaya da muhtemel diyor. Tamam yani bu istikbal ve istidbar emri e, nehi. Buna da muhtemeldir. Yani o insanlar namaz kıldıkları sahrada namaz kıldıkları yerleri pille, kisle, pisletmemek için, yani kirletmemek için. Bu manaya da muhtemel. Ama bu uzak bir ihtimal. Yani daha yakın ihtimal yani ilk izah etti. Evet şimdi burada bu bahiste أصل بيقف الندى قال شف أيوب فسمي أبو أيوب مقالة النبي صلى الله سجملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرفقو في أن يضعوها في بعض الحالات مستقبل القبلة أو مستدبرتها والتي يكون فيها فيها الذاهب لحاجات مستترا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 Cümleten. Yani onu ne etmiştir? Taksise takid etmemiştir. Yani hükümleri tefrik etmemiştir. Dememiştir bu sahra için geçerlidir ama evlerde geçerli değildir. Yani umumen bunu amel etmiştir. Hem sahra da böyle olması gerektiğini söylemiştir diyor. Hem evlerde. وَلَمْ يُفَرِّكْ فِي الْمَذْهَبِ بَيْنِ الْمَنَازِلَّةِ لِلنَّاسِيَنْ yani مَرَافِقُوا e, hacetlerin giderecekleri, yerlerin olduğu evler içinde bunu kabul etmiştir. Aynı zamanda sahra içinde kabul etmiştir. Yani umumuyla amel etmiştir. Çünkü Abu Eyüp Radül Şam'da tuvalette ne diyor? Yönünü çeviriyor. Çünkü tuvaletler kıble yönüne yapılmıştı O da ne diyor? Yönünü çeviriyor. Yani evlerde de aynı hadisle amel ediyor. Sahra'da da aynı hadisle amel ediyor. Um, Cumleten yani kama Ve Yani burada yine niye ispat ediyor? Hep bu aynı şeyin etrafında dönüp duruyor. Tamam Yani ne burada ispat ediyor? Sahabe nasıl duymuşsa öyle nakletmiştir. Nasıl duymuşsa öyle amel etmiştir. Yani duyduğuyla bildiğiyle amel etmiştir. Onun dışına çıkmamıştır. Ebu Eyyub radıallahu anhu Öyle duymuştur. Dolayısıyla ister bu ev olsun ister sahra olsun fark etmez. O şekilde amel etmiştir. Ve diyor doğru olan budur. Yani insan ne ulaşmışsa kendisine nebevi sünnetten onunla amel etmesi lazım. Hatta yecide ne zamana kadar? Hatta yecide dilâleten yuferriku bihâ fîhî Ancak ne zaman yani o cümli gelmiş olan umum ve da mutlak gelmiş olan ne zaman onu Takyit, taksis edebilir. Taksis, takyit biliyorsunuz müteahhir tabirler. Burada İmam, İmam Şef-ı e bak cümleten. Yani cümleten hem amı içine alıyor hem de mutlak yani daha sonradıkların tabiriyle. O zaman burada ne? Yani ta ki o iki hale birbirini ayıracak olan bir delil var oluncaya kadar netmesi ne gerekir diyor. O kendisi ulaşmış olan o am yani haberle amel etmesi lazım. قال شفايو ولما حكى ابن عمر رضي الله عنه انه انه راى النبي صلى الله عليه لِحَاجَتِهِ وَهُوَ بيت المقدس لحاجته وهو اهل القبلتين واذا استقبله استدبر الكعبه بيت المقدس دور oturmak ni gerektiriyor Kabe'yi arkasına bakmak gerekiyor يقول لا تستقبل ولا لحاجة لا عن أمر عن رسول o da yine aynı şekilde. İbn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis'e doğru çöktüğünü veyahut da arkasına arkasına çöktüğünü görünce o da ne demiştir? Kim demişse ona bak böyle böyle bu ne demiştir ki bu doğru değil. Yani ister ev hali olsun ister sahra halinde olsun ne caizdir? Kıbleye doğru veyahut da kıbleye arkasına çökmek caizdir. İbn-i Amar görüşü caizdir ha. Niçin caizdir? Çünkü o da onu görmüştür diyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde amel ettiğini görmüştür. Dolayısıyla o da bu bundan ötürü o istikbal ve istidbar nehyini getirenleri sözlerini reddetmiştir ha. Kabul etmemiştir. Çünkü diyor, "Varaa'a ella yambagi li ahadin an yentehi an amrin fa'alehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir amelden geri durması" ha onun yapmaması asla yani doğru görmemiştir elbette. Volem yesma fima yura ma amara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahra. İmam Şafii diyor ki yani zahir olan o ki İbn bu sahra nehyini ona ulaşmamıştır. Ama yani ulaştığını ifade eden rivayetler var yani. Yani ister evde ister sahrada olsun bunun böyle yani istikbal ve istidbar yani nehyi olmadığını ifade eden Allahım İmam Buhari Rahimullah Davud rahimehullah ta. hatırlıyorsam sahih senetle. Fe mâ yurâ ve lem yesmâ fî mâ yurâ mâ Ha bundan ötürü ne yani e, evler ve sahra arasını bir ayrım gözetmemiştir fe bi'n nehyi fîs sahrâi ve bi'ruhsati fil menâzil. Yani evet. Muşafe Rahimullah şimdi İbn-i Ammar radıyallahu anh'a umumen cevaz verilmesi nasıl izah ediyor? Çünkü diyor ona diyor o neyi? Evet. Haberi ulaşmamıştır. Ulaşmadığından ötürü de elbette sahra ve ev ayrımı yapmamıştır. Feekûne kad kâle bime semiye ve ra'a ve ferraqa bid dilâleti an Rasûl-i sallallahu aleyhi ve sellem ala ma ferraqa beynahu ve ala iftirâqi hâli sahrâi vel menâzin yani dolayısıyla da iki ahali birbirinden ayırmamıştır. لا غيره ما فقال يعني مشا الله في هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به وإن لم يعرف حيث يتفرق ولم يفرق بين ما لا يعرف إلا بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه يعني يدي مشا الله هاركيم Nasıl işitmişse, ne işitmişse onu kabul eder ve onunla amel eder. Ve lem yu'raf yani nerede haberin yani o am mutlaka cümleten gelmiş olan haberin belki bir yani her umumun bir muhasisi vardır yani takriben ha yani ekser umum çok az am yani taksitsiz gelmiştir. Genelde yani öyle bir o bir ya da en azın ihtimal itibarı yani eğer bir Am ya, ya da mutlak bir haber gelmişse, ne ihtimali vardır? Taksis, takidi var, ihtimali vardır. Pekala, sen şimdi bunu daha önce usulde okuduk hatırlıyorsunuz. Evet. Pekala sana şimdi bir an, bir haber geldiği zaman, yahut İmam Şafir'in cümle bir haber geldiği zaman, sen şimdi ondan, ondan amel etmeyi, bunun bir muhassisi olabilir, yahut da mukayide olabilecek gerekçesiyle erteleyebilir misin? Evet. Hayır, hayır, evet. caiz değildir ha. Yani burada İmam Şefir Rab onu ispat ediyor. Yani sana hadis ulaşmışsa ve eğer sen bu hadisin Resulullah s.a.v'nin geldiğine kanaat getiriyorsan, ondan geldiğine sence ona kanaat getirmişsen o zaman senin o haberle amel etmemende bir mazeretin yoktur. Tam mazeretin yoktur. Yok ben önce bir gidip hocaya sorayım. Yahut da ben önce bir gideyim, bizim mezhep bu hadisi kabul etmiş mi, etmemiş mi? Ya da bu hadisin bir tevli var mı, yok mu? Ya da bunun bir nasihı var mı? Nasih midir, mensuh mudur? Bir bakmam lazım, araştırmam lazım. Değil. Eğer sen o haberin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden geldiğine kanaat getiriyorsan, o zaman onu amel etme mecburiyetindesin. Amel etme mecburiyetindesin. Ve en nem yu'aruf haythu yeteferrakû. Lam ıı, yufarık, benim ama la yu araf, illa bedilat. Ana yani Rasulullah ﷺ farkı beno çünkü yani, o yani haberi taksis etmen, takiedetmen ancak ne ne ile olur? Ha, delil yani, Rasulullah ﷺ bir delille bina endir. Ve bu çok önemli ha, çok önemli. Bu maalesef yani zamanımızda işte mezhep taklitçiliğin hakim geldiği için, mesep taklitçiliği hakim geldiği için. Hadis yani hadis, tamam hadis var ama yani bu acaba bizim bizim mezhep bu hadisle amel ediyor mu? Yani sen, yani sen ulaşmışsa o hadisle amel etmeye mecburiyetindesin. Ölçü o yani. Yani eğer hadisi Resulullah'tan bu hadis ona ulaştığını kanaat getiriyorsan, o hadisle amel etme mecburiyetindesin. Ha velev ki o hadis, mesela ben suhta olsa, velev ki o hadis mesela yani Mukayyet ya da muhassas olsa da fark etmez. Ha şimdi sen ama hadi mesela misal farz edelim. Ee, mesela hani o e, mensuh olan, mensuh olduğu yani sabit olan bize göre ama kimileri onu mensuh kabul etmiyor. Mesela yani Resulullah her tekbirde ellerin kaldırması mesela rivayet gelen ha, sahih hadisler. Ha şimdi sana bu hadis geldiği zaman ve sen bu hadisin yani o Ahmet gelmiş sahih senetle. Sana öyle diyor mesela işte İmam Ahmet Muhsin'den rivayet etmiş sahih senetle. Ve eğer o yani sözüne itibar edecek bir şahıs ise sana hadisi getiren o zaman senin üzerinde şininle o hadisi amel etmen senin üzerine vaciptir. Amel etmemende bir mazeret yoktur. Ancak ne hal müstesna eğer sen bu bahisteki yani ya ihtilafı biliyorsan yani bunun yani mensuh olduğunu biliyorsan vesaire. ama bilmiyorsun İlk yani ömründe hadis ilk görmüşsün. Böyle bir şeyde hiç haberdar olmamışsın. Sen şimdi o hadisle amel etmen lazım. Tabii ki eğer namaz mesela, namaz vak ne vakit var? Yani gidebiliyorsun, bir hocaya sorabiliyorsun. Elbet üzerine vacip olanı yani yine sormak. Ama mesela yani tam namazı duracak bir vakitte. Mesela bu hadis sana ulaşsa. Mesela farz edelim. Yani camiye girdi. Camide namazı beklerken, kamet getirmesini beklerken yandaki ona dedi ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan sahih senetle senedini de belki zikrederek işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne etti? Ellerini her tekbirde kaldırdı. Ha, şimdi o halde o hadisle amel etmesi lazım. Ha, daha sonra belki gidecek hocasını gidecek hocam şöyle böyle bir olay oldu. İşte ben de amel ettim, işte doğru yaptım vesaire. Belki hocası diyecek ki yani o mensuh yani, racih olan, İmam Bukhari'nin yani getirdiği rivayet, onun mensuh olduğunu delalet ediyor. Ama yine doğru yaptı yani. Öyle davranarak doğru yaptı. Hadisle amel etmesi. Bu yani aslında hadis ehlinin temel şuuru. Ha? Yani eğer hadis sabitse o zaman onun amel edilmesi lazım. Eğer mensuh oldu çıkarsa ortaya o zaman terk edersin. Veyahut da bir tevili varsa mesela o zaman o teviline göre amel edersin. Belki o racih değildir, mercuhtur olabilir. Başka hadisler daha güçlüdür. Akuvadir onun için onunla değil de onunla amel edilir. Ha, o zaman terk edersin. Şükür yok ama sen kime itaat etmekle mükellefsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da işte burada yine söyle Bunu daha önce de kaç kez söyledi. Aynı hep aynı meselenin üzerinde dönüp duruyor. Müşrafe Rahim'in. Ve lihâdâ eşbâhun fil hadis Yani hadiste bu benzerler, buna benzer haller çoktur. Âptefeyne bime zekârnâhu minhâ mimâ lem nezakur. Sonra de misallere devam edecek. Sıbâhâneke Allahümme ve belhamleke nâşhedü en lâzı ilâhı illâhı سيبرت automobile به به تحيا عالما فخود سل عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ظمت البحور سل